Evet. Bismillah ve Elhamdülillah. Vessalatu El Resulillah ve Baat. Elhamis, 5. alıştırma, Te'emmellem thilatel atiyete l-ismil Parçada gördüğümüz bir tür idi. Onun açıklamasına geçtik. Musaggar dediğimiz, küçültülmüş isim için gelen misalleri düşün. Buna e, fiilin çekiminde ismi tasgheir denir. Taskir, küçültme ismi denir. Başta bir zamir, bir daha okursam. lismil musaggari Küçültülmüş isim için gelen misalleri düşün. Bunun emsildeki manası ismi tasgir'dir. Tasgir, yani küçültme ismi. Küçültme ismi Fu aylun kalıbı üzere gelir. Fu aylum. Fail fiilin ötresi, aynen fiilin fethası, Yanında bir tane izimli ya fu ay. Lamel fiilinde yine ötresiyle. Fu aylun kalıbı üzere gelir. Bunun müfred müsenna ve cemi olur. İnşallah önümüzdeki hafta onun çıktısını alayım size vereyim ben. Aynı zamanda müzekker ve müennes de olur. Ve olarak gelir. Muhatap ve mütekellim sigası olmaz. Peki ne için kullanılır? Üç çeşitli kullanılır. Bir küçük görme. Karşındakini küçük görme. Fama. İki acıma ve rahmet etme. Merhamet duygusunun izharı. Dördün üçüncüsü de sevimlik ifade etme. Bu üçü içinde kullanılabilir. Aynı siga kelimeye göre, kullanım alanına göre, kullanıldığı cümleye göre değişir. Küçültme, hafif alma, basit alma, sevimli yapma, bir de acıma rahmet etme. Yavrucak deriz ya hani. Yerime için kullanıldığı olur mu? Küçültme işte küçük, hafif alma, evet. ciddinin alay alma, hafife almak evet. Şöyle geçtiği bu konu kaçtırsın dedim mi? Ya gülüyor. Yavruleda. Ey sözcük Veledun'un isim tasgiri Vuleydun'dur Vuleydun Füaydun kalıbı üzere değil mi Vuleydun'un manası Veledun Sagirun Küçük çocuktur Nuheyrun Nehrun Sagirun'un Diğer ifadesi tarzıdır Küçük nehir Yani Nuheyrun Cebelun'un isim tasgiri Cübeylun'dur Küçük dağ, dağcık yani. Küçük dağcık. Tepecik de deriz biz bazen. Kuleybun ise Kelbun. Sahibun. Küçük bir köpek için kullanılan. Köpekcik. Minnacık deriz. Yavrucak deriz. Kızcağızım, oğul, oğulcağızım deriz. ya. Hep bunlar ismi tasgır. Şey Siyahsıdır. Evet. Es-sadis-sagr-il-esmalatiyete gelen isimleri taskiret, küçült. İsim taskire istigasına çevir. Racülün, tıflün, galemun, necmun. Ruceylün. Diğer ne? Guleymun. Nasıl? Guleymun. Guleymun. Guleymun. Güzel. Osman. Tıflıyım tu fe'alun tu mutlaka bu kalıp olacak. Şeydi, tıf, tı ne olursa olsun. Fuailun kalıbı dedim. Evet. Tu feil Tufayl diye mesela sahabesin var. Evet. Nucaymun. Nucaymun. Necmun Nucaymun. Evet. Bunu her şey için yapabiliriz. Mesela kitabun kutaybun mesela Dur, o tarafa girme. <gülüyor> <gülüyor> ne yap? Orada kul cool. hatif. Muteyefun. Muteyefun gibi, evet. Burada bir şey oluyor. Hepsinin başında da ötre geliyor. İkincisi fetal oluyor. Tam işte. Harfede y ye geliyor. Tam. FU aylun kalıbı dedik ya. Hmm. Benim söylediğim kalıpları mutlaka yazın. O önemli. FU aylun kalıbı deyince bütün hepsi ne işine alır? Tek tek kelime üzerinden değil de o kalıbzanı yoğunlaşırsanız hepsi kolaylaşır. eşyalar için, mi Canlılar için şey, bu, leydin. Leydin. Mesela, mı anlamlı? Canlanırsa anlamlı. Hı. Evet, böyle. Evet. mesela aracı. Arzu, Veriyor Araplar. isimde yapıyorlar. Örneğin mesela Osmanlı ismine <gülüyor> desinler. Fays habessin olarak yani mesela? Reis misafir değil mi olmuş? Osman evet. Onun gibi başka da var. Ubey. Ubey ibn Ka'b mesela. Ubey. Ubey. Gibi. Benim karım var O yok. Ee, iyi bir kari. Kur'an'ın en iyi okuyanlarından. has bir oldu Yok. Kendi az has musaf olan üniversite var sadece acaba O da sandın. Hazreti Ali. La. Osman radyalarının ah. insanlardaki bütün mushafları toplattı kendisine. Tek bir e, har şey üzerine yaptı. Lisan üzere. Kureyş lisan üzere toplattı. O esnada i̇bn o zaman onu vermedi. Kendi kendisine bir vermedi. Ama diğerlerinin hepsinden aldılar. Bunlar çekeceğim. Hatta diyorlar ya Fatma Mustafa. O işte Şia'nın Şia'nın iddiası. Tekka ile alınacak bir iddia değil. Devam edelim. Te'emellem filetelatiyete lismit taftili. Şimdi isim taftiliğe geçtik. Bu isim taftiliğe daha önce görmüştük. Şimdi neyi göreceğiz? E, Muda'af fiillerin isim taftilini göreceğiz. Muda'af fiillerin. Yani aynelel lamelin şiddeli olan var ya. Galle mesela. Merra gibi, ayıp selam. Şey. Sadece muda fiilen ismi i taftilin örneği var burada. Galilun mesela. Aslen galle fiilen türemedir. Az. az. demek. E Daha az. Cık. Isim İsim-i tasgir ile isim tasvir karıştırdın. i̇sim tasgir, küçültme. isim taftil, büyütme veya küçültme. Daha fazla veya daha az manasına daha büyük, daha küçük gibi. Egallu daha az. Ekberu da bunun zıttıydı. Daha büyük mesela. Veya exseru daha çok. Ancak onlar müdaafil kalıbında olmadığı için buraya almadı onu. Kulaylun mu diyorsunuz buna? Kulaylun. Azıcık. Evet. Azıcık o manada diyorsun değil mi? Alelün İsmi Taskeri'ye çevirecek olursak Bilecek, diyor. Evet. Bizim ismi taftilden oluşuyor. Osmanlı ismi Taskeri'ye soktaydı. Yani. <gülüyor> <yapayım. gülüyor> <Evet. gülüyor> Le, lezizun Lezze'den türemedir. Lezze. Lezze. Lezizun, onun ismi taftili Elezdu. Bu da ef-alukalı üzere geliyor biliyorsunuz. Aslı El-Zezudur el-zezu ancak el-ezzu'ya dönüşür o zaman daha az lezzetli mi diyebiliriz? Daha, daha lezzetli, daha lezzetli. Evet, daha az değil daha lezzetli, daha lezzetli daha lezzetli, az daha yani az, az. çok da daha çok gibi. Şeyine göre o... Hangi manayı ifade ediyorsun? Şedidun, şiddetli. şeddeden türemedir, değil mi? Şiddetli. Daha şiddetli, eşeddu. Şiddetli. Hayır, bizim yüzüne de zaten eşed diye, daha bizim yüzüne az, az olsa kullanılır mı Dördüncüsü Habib'un Habbe'den türemedir, şey. Sevgili manasında sevilen Ahbebe Aslı Ahbe bu Aslı ancak mudafil olduğu için Ehabbudur. Onun ismi, ismi, ismi taf değil sigası. Gelecek <gülüyor> şimdi cümlelerde örnek olarak. Ekramayeli <gülüyor> gelen şeyleri oku. Anlaşıldı geçiyorum. Soracağınız bir şey varsa alabilirim sorunuzu. ''Begiye e min saatin'' Bir saatten daha az kaldı. E gallu, daha az. Farklı mı size? Yok, öyle yani hala Farklıymış gibi bir öyle hareket sıktılar. Burada e, ismi burada... Karnış, gibi. De. İsim tafdilde mi? ef alü üzere gelir dedim. Doğru. Aynı Tabi yok değişmez. Ancak mudaaf olduğu için onun bir kısım değişikliği olamazsın. Sonuç. El-Purtukal-U ve tufahu elezdu Portakal lezzetlidir ve elma ondan daha lezzettir. Elezdu. Ebi Habibun İleyye Babam bana sevgilidir. Sevgilidir. Ve ümmi ehabbu ileyye minhû ve annem ondan bana daha sevindir. Annemi daha çok severim demek istiyor. El-berdul yevme eşeddu. Bugün soğuk, daha şiddetli. Bert, baritten, türeme mastar. Barit ismi fail, soğuk demek. Yani soğuk olan manası. El-berd ise soğukluk. Bugün soğuk, daha şiddetli hab bu dur ileke sana dersen en sevimlisi hangisidir Ha bu duru ile yelguruanun Kerimimi bana dersen en sevisi Kur'an-ı Kerimdir bu ketullah bu galilen emsi vemehum kallu öğrenciler dün az idiler, azdılar ve bugün onlar daha azdır Men ehabbun nasi ileyke İnsanların sana en sevimlisi kimdir? Ehabbun nasi ileyye resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme İnsanların bana en sevimlisi salat ve selam onun üzerine olsun. Allah'ın elçisi, rasulüdür. Temel maili 9. alıştırma Burada da parçalığa gördüğümüz kahiye veya ha ve za veya ha hü za diye kullanmıştık. İşte o bu. İşte o bu veya işte o burada manalarına gelen bir kısım kullanımı olan e, bir kalıp. Eynel kitabu. Kitap nerede? ha hu ve yerine ha-hüve-za bu o diyoruz. ha hu ve bu ha işte diye devamlı böyle gelir ha, Tabii ki, ha asıl işaret zamiridir. Tabi. işaret tabii. Zahı, değil mi? İşaret da geldiği gibi değil yani aslında, evet. değil, değil hadır. Haulâ'yı da ha gelir. Evet, evet. Ha, huve, zah. Bu o. Ha, huve, zâ. Eynes sa'atü. Sa'at nerede? Burada birinci cümlede, kitap müzekkere olduğu için, ha, huve, dedi. Dolayısıyla ona işaret eden zamir olarak Haza'yı kullandı ve isim, şahıs zamir olarak Hüveyi kullandı. Saate gelince saat mühennestir. Ona Hiye ve Hâzihi kullanacak. Hadihi'nin husu düşer sonraki. Hâhiyedî kalır. Hâhiyedî. Bu o. Yani saat nere derken saati tutar gösterir. Hâhiyedî. Bu o. Diye ifade eder onu. ''Eyne İbrahim'u'' ''İbrahim nerede?'' sorusuna. İbrahim şöyle cevap verir. Ha ene zâ'' ''Ben buyum.'' ''Ben buyum, buradayım.'' ''Hâ ene zâ'' ''Kendine özgü bir kullanım var.'' ''Çok yaygın değil.'' ''Azmik kullanım var ama kullanılabiliyor.'' Gelebiliyor. ''Fazla değil.'' Evet, şu okuyacağım kısım, okuyup geçeceğim bir kısım. Sizi e size bir şey istemeyeceğim onu istemeyeceğim ancak bilginiz olsun. Yetazaaheru'l müderrisu bil bahsi an şey'in ismihu müzekkerun ismi müzekker olan herhangi bir şeyi öğretmenin aradığı zahir olunca zahir olur. Yani belli olur, aşikar olur. Öğretmen bir şey aradı belli olur. Eee feyaqulu ahadut-tullabi öğrencilerden birisi der ki ha <gülüyor> ve işte bu o. Sen aradığın şey işte bu diye ona cevap verir. Tüm meyta zahirü'l vahti an şeyi inis Sonra ismi müennes başka bir şeyi öğretmen aradığı zahir olur, belli olur. Ve ya ve ya gül ehadur kullabın icaden birisi hahezi diye ona aradığı şeyi bulur ve ona işaretler. İşte bu o aradığın şey burada manasına. Ta'mmel mihtale. Bir tane daha mı var? Sınbet azaheru bilvahyan talibin, sonra öğretmenin bir öğrenciyi aradığı belli olur, aşikar olur, ortaya çıkar. Zahır, e, zahir olma, tezahir olma, Ortaya çıkma demek. Ve yagulul mebuhu su anhu ve nefsehu, kendisi aranan kişi, yani öğretmen aradığı kişi ne der? Ha, ne daha? İşte ben buyum, yani buradayım. <gülüyor> Ha nezi evet. Hıh hı, tabii ki. Müzekker ile, müennes ise ile. Temmelil misale, sünne kevvîn cümlen mislehu, müstamilen fiha yecibu ala, müsta'inen bil kelimatil vârideti beyne'l kavsayni. Tek tek mi söyleyeyim, bütün mü söyleyeyim? Bütün söylenmez. Peki, misali düşün. Sonra Parantez içerisinde bulunan kelimeleri ben kelimelerden yardım alarak e, içinde içinde yecibu ala'yı kullanarak onun misli cümleler oluştur. Herhal anlaşıldı. Sorun yok. Gibi gözüküyor. Kevin, oluştur yap. Cümelen cümleler oluştur. Nasıl cümleler? Mislih'o. Yani misalin benzeri cümleler oluştur ne yaparak? Müstamilen fîhâ yecib-u Onda yecib bu alâ'yı kullanarak bunu kullandığın halde cümleler oluştur. Ve aynı zamanda müstainen, yardım alarak müstain, yardım almak demek. Yardım alarak neyden? Bil kelimatil vârdeti benen gavseyni. Parantez içerisindeki bulunan kelimelerden yardım alarak yecib bu alâ'yı kullanarak örneğin benzeri cümleler oluştur demiş misale bakalım Yecibu aleyna en nefhemel qur'ane ve na'melebi bize Kur'an'ı Kur an anlamamız ve onunla amel etmemiz vaciptir. Gereklidir. Gerekli olur. Ne yaptı? Yecibu aleyna'yı kullandı. Neden? En nefheme ve na'meledeki fiillerin siyasına bakarak. Aleyna dedi. Ondan Oraya dikkat edin. Aleyna dedi. Neden? Çünkü en nefhemi anlamamız bizim anlamamızsa o zaman aleyna bize vacip olacak. Gerekecek. Bakalım diğer misallere kaç tane bakalım? Beş tane var. İki tanesini yapalım. Yeci bu parantez içerisindeki cümlelere bakalım. Tek tubul vacibati bintizamin. İntizam düzen demek. Tertip düzen ile ödevleri yazman. Yazman. Yecbu aleyke. Aleyke. Güzel. Yecbu aleyke en tektubel vacibati bintizamin. Güzel. Tek tubudaki müstetir zamir enteden dolayı yecbu aleyke dedik. Anladınız mı burayı? Güzel. İkinciyi de e, yapalım. Yecbu tahfezine sureteyni havel usbu'a. Tahfezine aleyki. Ne? Ahsante. Tahfezine nedir? Müfred müennes muhataba sigasıdır. Dolayısıyla yecbu aleyki en tahfe Cine. zine. Bazen, en Bazen usul en ne olacak? Nasbedatı, Nasbedat'ı ne yapardı? Heh, onu istiyorum. En tahvezi sureteyne hadel usbuğa. Bu hafta iki sureyi ezberlemen sana gereklidir, gerekir. Onu düşürdü. Değil mi? Nasbedat'ı ne yapardı? <gülüyor> Sonunda nun bundan ikisiye karıştır. Sonunda nun bulunan sigaları nun'unu düşürdü. Evet. Diğerlerini okuyalım. Yecebu ne minel fasli bi hudūʾin ona dikkat edin. Yecebu tadhulūn al fasl'e. Kabl'e duxul Burada da yine tadhulūne geldi. Birinci cümlenin manası sessizce sınıftan çıkmanız. İkinci okuduğum cümlenin manası öğretmenin girişinden önce sınıfa girmeniz diyeceksiniz. Üçüncüsde yecebu tadrusul lugat al arabiyye te ha lugatul Arapça dilini ders etmeniz, okumanız çünkü o Kur'an'ın dilidir. Son kısım: Ez-zehabu mastarı, zehebe ve yazhabu. Ne قول? mastarıdır. Hem dedim ya fiiller mazî ve beraber kullanılır. Zehebe yazhabu'nun mastarıdır ez Mastar yani bizim dilimizdeki Mekmak eki almış halidir. Ne gul? Bundan dolayı deriz ki Uridu zehabe ilel beyti. Eve gitmeyi istiyorum. Bu ezzehabe'yi en'li kullanacak olacak. Nasıl yapıyorduk? Uridu en ezhebe. Değil El mi? En ezhebeyle. ile en aynı manada. Birisi nasip edecek, dadın, muzari fil muzarifi nasip edeceği derisi Bizzat atmasların kendisi. Ya ercu en biz zehab ile ey hoca hastaneye gitmek için bana izin vermeni rica ediyorum. En da en ile geldi, zehab ise en siz geldi, Mastar olarak geldi. On hepsi her herkeste mastar olarak kullanılabilir. O zaman bu mastarlar isim mi öyle isim? ki. Mastar fiil değil, isimdir. Çünkü bazen şeyi de alıyor. kesre de alıyor. Tabi. Mezurur da alıyor. Yani. İsimdir isimdir. lahm tarif alır. Halbuki şey fiiller ondan tüyülür. Evet. Mastarlar isimdir. Devam edelim. Harac tu minel fasli lezzahabi ilel müdiri. Müdüre gitmek için sınıftan çıktım. Havahi tezkiratü tayeretin ila Dimeşka zehaben ve iaben. Bu bilet. Uçak biletidir. Nereye? Dimeşk'e gidiş ve dönüş olarak Dimeşk'e uçak biletidir. Zehaben gidiş, iaben dönüş. Tezkira ise bilet. Temizlik manasına da gelir. Temiz olmak. Ya beni biz daha yeni gördük. Evet, doğru. Yeni kelime o. Tezkiratul evleyen oluyor. Öğretebilirler. Temize çıkartılmaz. <gülüyor> <gülüyor> hatırlama manasına da gelir. Geçiyor ya yani hatırlama. Tezkera. <gülüyor> evet. Deşelim. <gülüyor> bir kızın manasında çokça, bir kızım kelimesi çokça manası olabilir. Buradaki manası biletittir. El kelimatu'l cedide tu yeni kelimeler. Ecnabiyun e yabancı demekti. Mahfazatun cüzdan. nakdun cemhuhu nukudun. Nakit hazır sıcak para. Hataun cemuhu ahtaun. Hata. İyabun dönüş, dönmek. Ezzehabu onun lamu tarif almış hali. E gitmek. Kursun cemuhu akrasun. Hap buradaki manası. Tedkiratun cemuha tedakiru bu e, parçada gördüğümüz manası. Bilet otobüs uçak ve benzeri şeylerin bileti. Kilogramun cemuhu kilogramatun kilogram yani bin gramlık ağırlık birimi. Unsa cemuhu inasun dişi bayan. Zekerun cemuhu zukurun. Evet, evet. Erkek, zeker. Bintizamin, bir harcayla kullanmış. Aslı Sizin. intizamundur. İntizamundur. Düzen, tertip. intizam. Vecebe yeci bu. Gerekli oldu, vacip oldu. Aracayı arucu. Miraç buradan türeme yükseldi. Beli'a yebla'u yuttu. Beli'a yebla'u. Başka kelime var mı sizde? İntizamını evet. kullanarak düzen ile mi diyeceğiz? Tabi. B, B ile. O aslı b'sizdir. İntizamındır. Düzen ile. manası. ile manası. Amin. Aracıya arzu yükseldi. Hangisinde?